Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrail oğullarına bir yol gösterici kılmıştık.